Merhaba. Yerelde doğru kararların alınmasına her zaman güvenmek mümkün değil tabii ama bizce bu sefer doğru hareketler görüyoruz. Tekirdağ Valiliği Şarköy'de kurulmak istenilen termik santralin imar planlarının 2 ay önce İl Genel Meclisi'nde görüşülerek reddedilmesine rağmen yeniden görüşülmesini istedi. Yerel Meclis ise bir kez daha oy çokluğu ile reddetti. Şarköy-Kızılıca-Terziköy'de yapılmak istenen doğalgaz çevrim santrali için... 5000 ve 1000 ölçekli imar planlarının onaylanması gündemdeydi. İl Genel Meclisi, Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Münir Karaevri, bölgedeki sivil toplum örgütlerinin görüşlerini aldıklarını ve yöre halkı imza kampanyaları açtığını ifade ederek bu bölgede çoğunluk santral istemiyor. Bu konuda reddedilmesine rağmen tekrar tekrar gündeme gelme sebebini anlayamıyorum diye konuştu. Karaevli Tekirdağ Valiliği'nin onayıyla yeniden gündeme gelen santralin kurulması halinde birinci derecede tarım topraklarının ve deniz ekosisteminin yapısının bozulacağını belirtti. Tarım Komisyonu Başkanı Nazmi Duyguda aynı şekilde tavır aldı. ÇED raporunun da ne kadar sahte olduğunu ve masa başında hazırlandığını, santral mevkisini inceleyince daha iyi anladığını söyledi. Burada da partiler arası çekişme görüldü. AKP'lilerin grup kararı ile onay vermesi, valinin istediği kararın çıkması için yeterli olmadı. CHP, MHP ve DP'lilerin 20 hayır oyu ile talep reddedildi. Tabi gönül isterdi ki böyle bir kararda bütün siyasi partiler çevre ve insan sağlığından yana oy kullansın. Bir başka güçlü yerel mücadelede Yalova Paşa Kent yerleşim alanlarına çok yakın mesafedeki taş ocaklarının ruhsat süresinin uzatılmaması için mahalle sakinleri tarafından toplanan 851 imza Vali Esengül Gül Civeli'ye iletildi. Vali Civeli'yi ziyaret eden, imzaları teslim eden heyet yaptıkları açıklamada şöyle diyor. Bizler Paşakent Mahallesi sakinleri olarak mahallemizi sınırlayan orman alanlarında faaliyet gösteren taş ocaklarının kapatılması, yenilerine izin verilmemesi ve bu orman alanlarının muhafaza karakterli devlet ormanı statüsü verilerek koruma altına alınması amacıyla mahallemiz sakinlerinden ve kısmen de civar köylerin sakinlerinden topladığımız imzaları ekte sunuyoruz dedi. Vatandaşlar Körfez Köprüsü ve otoyolun yapımını üstlenen konsorsiyumunda yine aynı mevkide taş ocağı açma, girimi, açma girişiminde bulunmalarını, kınadıklarını belirtiyor. İzmir Menemen'de bulunan bir deri fabrikası, çevreye verdiği zararlar nedeniyle mühürlendi. Kötü çalışma koşullarına karşı bir yıldır süren sendika eyleminde işçiler, patronlarının çevreye verdiği zarara da dikkat çekmişti. Fabrikanın verimli tarım arazilerine kontrolsüz bir şekilde kirli sularını deşarj etmesiyle ilgili, Deri iş Sendikası, Egecep ve Çevre Hukuk Derneği gibi kurumlar tarafından dava açılmıştı. Mahkemenin kurumların talebini haklı bulmasının ardından, Dava açan kurumların ısrarı üzerine belediye meclisi fabrikanın tüm makinelerini mühürledi. Bir yılı aşkın bir süre fabrika önünde direniş çadırında gece gündüz kararlı bir direniş sergileyen Deri iş Sendikası'nın İzmir Şube Başkanı Mahkum Al Alagöz, fabrikanın kapatılma kararının gecikmiş bir karar olduğunu söyledi. Alagöz Menemen halkının zehirlenmesinin önlenmesinin önemli bir kazanım olduğunu dile getirerek Egecep, SEDİR Ekoloji Derneği ve benzerleri çevre örgütleri, SES, TTB ve ilgililik, Kurulların yaptığı incelemeler ve mahkeme tespitiyle deri fabrikasının her gün 900 tonluk zehri attığı arıtmayı kullanmadan yerleşim yerinin çok yakınında ve Menemen Ovası'na akan dereye deşarj ettiği tespit edildi diye konuştu. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü Bergama Ovacık'ta altın madeni yakınlarındaki Çamköy'de kutlamak isteyen çevrecilere altın madeni çalışanları taşlı sopalı, Saldırmıştı. Konuyla ilgili dava devam edildi. Bergama'da Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada çevrecilerin avukatı olan Arif Ali Cang'ı da sanık durumundaydı bu sefer. Duruşmada söz alan davacılardan el ele hareketi dönem sözcüsü Doktor Oya Ot Yıldız, Dünya Çevre Günü gibi son derece barışçıl bir etkinliğe giderken maden çalışanları tarafından taşlı yumurtalı saldırıya uğradıklarını hatırlatarak, Biz burada mağdurken sonradan sanık durumuna düştük. Sonra da avukatımız da sanık yapıldı. Hala hakkımızda dava açılmaya devam ediliyor. Ben bu ülkede hukukun olduğunu görmek istiyorum. Tüm baskılara rağmen yılmayacağız ve burada davayı sonuna kadar takip edeceğiz dedi. Çevrecileri savunurken sanık tarafına geçtiğini belirten avukat Arif Ali Canga da sanık yapılması ile ilgili kendisine hiçbir belge ve tebligat yapılmadığını kaydetti. Duruşma 17 Aralık 1912 tarihine ertelendi. Hindistan'da maymun benzeri küçük bir hayvan olan ince lemurları kilotlarına saklayarak yurt dışına kaçırmaya çalışan 3 kişi tutuklandı. Indra Gandhi uluslararası hoalanında bir gümrük yetkilisinin BBC'ye verdiği bilgiye göre zanlılardan ikisi lemurlar için kilotlarına özel cepler dikmiş. Hindistan basını vakfının verdiği bilgiye göre hayvanlar yaklaşık 18 santim boyundaydı. Bulundukları sırada sağlık durumları iyi ama kötüye gitmekte olduğu ve hastaneye kaldırıldıkları belirtiliyor. Zira etobur hayvanlar olan ve Güney Güneydoğu Asya'nın tropik ormanlarında yaşayan lemurların egzotik ev hayvanı olarak kullanabilmeleri için zehirli dişleri de kerpetenle sökülüyor. Böylece lemurların doğaya dönmeleri imkansız hale getiriliyor. Vahşet. Evet, eve kesinlikle vahşi hayvan almamak ve evde tutmamak gerekiyor. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.